Muhterem efendim, kutsiler kimlerdir, kutsilerin vasıfları nelerdir, lütfeder misiniz? İşte yazılarda kutsilerin evsafıyla alakalı, Efendimiz Allahü Vesselam'ın kardeşleri, altın neslin evsafıyla alakalı ortaya konan şeyler önemlidir. Bugüne kadar yazmaya çalıştım, yazı gibi şeylerde de o mülazalarımı ifade ettim. Ifade ederken de, onlara söylerken de ben ölü olduğuna inanmışımdır. Öbür türlü Böyle müceled teşvike matuf bir şey söylemek biraz iddia olur. Biraz da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kullanma gibi bir şey olur. Haşa ve Ama ben herhalde inanıyordum yani ona. Niye binaen inanıyordum? Belki böyle bu saf dava, bu dufturu dava böyle bir şeyi netice vereceğine inandığımdan dolayı inanıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi sellemin işaretlerini kime tevcih etmişse şahısların hususi durumlarını yapılarını, karakterlerini zamanın onlara aşındırmasını nazar itibarı almadan doğrudan doğruya o ne demişse hakikaten o öyle olacaktır mülazasına bağlayarak Efendimiz sallallahu kardeşleri demişim. İkincisi belki o esnada böyle ufku tutan, dolduran aynı zamanda konuşmanda düşünmende sana ilham kaynağı olan çehreler vardır. Sizin yüzünüz öyle samimi, öyle yürekten öyle gönüllerini açarak bakarlar ki Hepsini böyle o işe teşne görürsünüz. Ve onlar bir iki istihale daha geçirdikten sonra şu işte örnek neslin meydana geleceğini, Ütopya neslinin meydana geleceğini tahmin edersiniz. Hakikaten ben o camilerin içinde gençlerden böyle, çocuklardan, baylasıya böyle hıçkıtlığa gömülenleri gördüm. Ne oradaki o sözler onlarda o heyecan hasıl edecek keyfiyetteydi, ne de bildiğimiz camilerin cemaati. Fakat bir şey vardı, Hz. Üstad bir şey diyor ya, hani çocuklar foyton etrafında koşup duruyorlardı. Aslında onlar gelecekte intişar edecek nurların imanlarına hizmet edeceğini, hissi kablerle oku sezmişlerdi esasen. Yani belki o andaki tavırları tam de diyor. Fakat bir yönüyle de isabetliydi. Bu açıdan yani onlar bir şey seziyorlardı ileride ama yanlış kapı çalıyorlardı. O ağlamalar, o konuşmalara değildi. O heyecanlar, o konuşmalara değildi. Bir şey vardı orada. Durdukları kuyu başı doğruydu o. Camide bir şey olacaktı, cemaatte bir şey olacaktı ama fakat o cemaat şimdilerde belki bir fonksiyona eda ediyor. Herhalde o heyecan, o his tufanı bir yönüyle ona mütevercih çıktı. Bu mülahazalar bana bazı şeyleri söyletmiş olabilirler. Yani onların çehrelerinde, Drakşan çehrelerinde, Aydınlık istikvali okuyarak öyle konuşmuş olabilirim. Bu da meselenin bir yanı. Diğer taraftan bir hedef gösterme, bir gayeyi hayale bağlama ki nefisler enaniyet etrafında dönüp durmasın. Yani insanlar ilim ufukları itibariyle inkişaf edebilirler. His ufukları itibariyle inkişaf edebilirler. Hatta manevi, kalbi ve ruhi hayatlar itibariyle çok derinleşebilirler. Fakat bu derinleşmelerine müsavi olarak Şayet bunlara yüksek gayeler, yüksek hedefler gösterilmezse sadece kendi derinliklerine bağlı kalırlar. Böyle o narsist insanlar gibi sadece kendilerine hayran yaşarlar. Kendilerine aşık olurlar. Oysa ki bunların müktesebatları ölçüsünde, maddi, manevi, kalbi, huhi, fikri, müktesebatları ölçüsünde, ilimleri ölçüsünde birer hadim olduklarını hatırlatarak. Bunlar önemli değil. Esası bu bilgilerin, bu marifetlerin pratiğe dökülmesi, insanlığa yararlı hale getirilmesi, hedef budur. Böyle yönlendirmezseniz, hani diyor, gayeyi hayal olmazsa, yani isyan veya tenas edilse, eshane nelere döner, etrafta gelir. Bunu fert planında da, toplum planında da, toplumu da böyle yönlendirmezseniz, bir yüce gayeye, bir mefkureye yönlendirmezseniz şayet, ütopya gibi bile olsa, bir şeyi gerçekleştirmeye, bir şey inşa etmeye, Onlara siz birer fikir mimarısınız dediğiniz ama masasının başında tembel tembel oturan fikir mimari değil. Orada oturan insan orada hayaline göre çizgiler çizer. Fakat insanın kaderiyle alakalı bir şeyler yazması için onu yüksek gayelere tercih etmek lazım. Etmezseniz bu bir egoist olur. Egosantrist olur. Hemen böyle her ağız açıldığında kendisinden bahsedilsin ister. Bu açıdan mutlaka bu altın nesil dediğimiz nesle yüksek gayeler göstermek lazımdır. O açıdan da gaye gösterme mülazası söz konusu olabilir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşi olmaya yürümek lazım. İnsan durduğu yerde ona gidemez, ulaşamaz yani. Bir göçe ihtiyaç vardır, bir yürümeye, bir seyri ruhaniye, bir seyri kalbi ihtiyaç vardır. Bir nefis tezkiyetine, bir kalp tasfiyesine ihtiyaç vardır yoksa yürüyemezsiniz yani Efendimiz'e kardeş olmayı yürüyemezsiniz. Yani bir yönüyle, sahabiyle karşı karşıya getiriyor. Bir kefeye onları koyuyor. Bir kefeye de bu son dirilişte o dirilişi temsil eden mimarları, fikir işçilerini koyuyor ve dengeliyor onu. Bu açıdan bir gaye hayal gibi gösterebilirsiniz. Ona yürüyün yani. Yerinizde durmayın. Bencil olursunuz ve kendi benliğiniz girdabında boğulursunuz. Abilik bir bencillik girdabıdır, hocalık bir bencillik girdabıdır, bir şey bilme bencillik girdabıdır, bir şey anlatabilme bencillik girdabıdır, bir şey yazabilme bencillik girdabıdır. Eğer bunlar böyle ölesiye, toplumu ihyaya matuf birer eleman, birer arguman, birer enstrüman olarak kullanılmazsa şayet bu o ferdin helaketi demek ve bu tür fertlerden meydana gelen toplumun helaketi demek. Bunu bir teşvik manasına da alabilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri taranınca onun da bu ölçüde teşvikleri olduğu görülebilir yani. Yatsı namazını kılmamış gece yarısına kadar bekleyenlere yeryüzünde şu anda sizin gibi yok dedi yani bir yatsı namazı için uyumama orada durma meselesi. Min heysu nefsi konuşmuyor. Min heysul heva konuşmuyor Allah Resulü. Hüdadan konuşuyoruz. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı teşvikleri yapmıştır bildiğiniz gibi. Hatta bazı şeyler vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tür şeyler içindeki teşvikleri o tür işler içinde bir neve terettüp eden sevaptır, fazilettir, lütuftur. Mesela işte mescide şöyle giden şunu elde eder, şu geceyi ihya eden şöyle olur der. Hakikaten o ihya içinde bazı insanlar vardır ki o mevzuda vaat edilen şeyleri elde edebilirler. Fakat herkes için söz konusu değildir. Kulusu niyete bağlıdır belki o. Belki o işi araştırmaya bağlıdır. Belki tam gönlünü ortaya koyarak o işi yapmaya, ifa etmeye bağlıdır. Kendi göre ağır şartları vardır. Bu açıdan Efendimiz sallallahu teşvik etmiş ve insanlar da o mevzuda adeta şahlanmışlar. Yapılması gerekli olan şeylere koşmuşlar. Meseleyi öyle bir teşvik esprisi içinde el almadı da şahsen bir masul görmüyorum. Yani öyle de. ...dedilmiş olabilir inşallah. Şimdi günümüzde de kutsilerden bahsediler biliyor musun? vardır onların. Bazı kimseler hakikaten o kutsilik hususiyetini korumaktadır. Ama kutsilerin evsafıyla alakalı, altın nesli evsafıyla alakalı ortaya konan şeyler önemlidir. Yani orada bir saffet isteniyorsa, yani bir adamışlık ruhu isteniyorsa... ...yani bu meseleyi hayatının gayesi haline getirmek isteniyorsa... Onun dışında başka şeyler olmasa da olur ama bu olmazsa olmaz diyebiliyorsa, bunlar önemlidir yani, evsafa bağlıdır. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hak şahıslara değil yani, hatta belli bir dönemde çok iyi olmuş şahsa da değil. Devamlı aktif, iyi vasfa bağlıyor her şeyi. Aktif vasıflara bağlıyor. Pasif vasıf değil yani, ortaya konan o parlak fikirlerin, o yüksek düşüncelerin, nimar adına, ihya adına ortaya konan stratejilerin uygulanması önemlidir. Uygulanmada bir şey yoksa hiçbir şey ifade etmez. Onun için bir yönüyle da diyoruz, işte bu aktif olması lazım onun. Şimdi bu sıfatlar her zaman böyle canlı, bütün canlılığıyla, bütün kendilerine mahsus renkleriyle, o cazibedar deseniyle her zaman gösterilmesi lazım, ortaya konması lazım. Eğer kutsiler bunlarsa şayet bugün de bu evzafa ait insanlar görüyorsanız siz var demektir. Ama yoksa şayet bunlar, bu ölçüde yoksa şöyle böyle izafi kutsiler vardır. Adaletin de izafisi varsa, hikmetin izafisi varsa, ilmin izafisi varsa şayet, hakikatin izafisi varsa, hakikatin hakiki olanı varsa, bunun gibi günümüzdeki izafi kutsiler vardır. Bir, ikincisi İleriye matuf, gelecekte Allah'ın izniyle belki bugünkü insanlığı adeta metamorfoz yaşıyor gibi birkaç da hale geçirdikten sonra gelecekte kanatlanıp kutsiler olacaklar demektir yani. Böyle bir mülahazada da hata yok. Rabbimizden böyle bir beklentide bulunmamız da günah değildir yani masiyet değildir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize muamelesinde, onun hakkında üstün besleme demektir. Bu da en a'inde vanna abdibi hakikatine girer. Rabbimiz hakkında nasıl bir üstün besliyorsak, o bize öyle muamelede bulunur. İşte bugün de ya gelişme sürecinde kutsiler vardır inşallah, hakikaten müferit öyle kutsiler de vardır. Çünkü o evsaf çerçevesinde kutsiyi ele alacak olursak, epey zor bir şey, epey zor. Herkesin müsab olması demektir o, kutsi demek. Herkesin İbni Cahş olması demektir. Herkesin Hamza olması demektir. Ama bu olmayacak demek de değildir yani. Bugün biraz şartlar esas, bazı hadiseler, günümüzdeki yanlış telakkiler, bunların hepsi bir yönüyle bizim ruhumuzu yani, ruhunda bir dima varsa, dimağımızı felç edici şeylerdir, uyuşturucu şeylerdir. Çok kendimizi tam idrak etmiyoruz işin farkında değiliz çok gönüyle. Bir uyku mahmurluğu gibi bir şey var üzerimizde. Ama bu hep böyle devam edecek demek değildir. Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana demedim mi? Gönül murgu yuvasından uçar bir gün demedim mi? Bu gafletle baş olmaz iş. Geçer fırsat demedim mi? Bu gafletle baş olmayacağını anlar. O gafletten sıyrılırlar. Gözenin şapağını silerler. Ondan sonra dimdik durmaya başlarlar davada ha böylece bugünün potansiyel kutsileri olabilir Allah'ın izniyle, inayetiyle. Böyle bir beklenti içinde bulunmamız da gayet normaldir. Mümince bir tavırdır, mümince düşüncedir. Ama kutsiler bizleriz şeklinde bir mülazaya girmek bu sevimsiz, yakışıksız bir iddiadır. Sonra onun hakkını eda etmeyi bizden isterler. Kutsiler tamam doğru da, Nerede Hamza gibi böyle akibetine koşanlar, İbn-i Cahş gibi bir kayanın dibinde, Allah'ım bunların eliyle beni şehit eyle, Nerede huda gibi Allah'ım beni şehit eyle, Fakat Müslümanla aziz eyle derlerdi. Demezler mi? Derler. Öyleyse iddiada bulunmadan daha ziyade olmaya bakmak lazım. Birisi demek, misyon adamı demektir. Düşüncesiyle, mefküresiyle, planıyla, derinliğiyle, tek başına bile olsa dünyayı ihya etmeye karar vermiş misyon adamı demektir. Ama bunu sadece düşünüp, iddia edip bir kısım siyasiler, popülist siyasiler gibi tabandan oy alma maksadına matuf, şunu yaptık, bunu yaptık, şunu da yaparız, bunu da yaparız değil. Misyon adamı iddia adamı değildir. O hareket adamıdır, aksiyon adamıdır. Neye karar vermiş, neyi ihya etmeye karar vermişse, bir ucundan başlar onu yapmaya durur Bugünkü tavır ve davranışlarından siz istimbat edebilirsiniz. Bunu bir makisun alih yaparak dersiniz ki bundan çıkacak hüküm, kıyas edeceğiniz şey hakikaten şu doğabilir bundan diyebilirsiniz. Bugünkü tavır ve davranışlarından yarınlarını istimbat edebilirsiniz. Onun bellidir yani. Neden? Bugün iki tane eli var ve elleri şuraya kadar yetişiyordu. Acaba iki elle yapılabilecek işlerin hepsini yaptı mı? Elin ulaşabileceği yerlere kadar her şeyi yaptı mı? Dimağının ulaşabileceği yerlere kadar her şeyi yaptı mı? Öyleyse bunu alacaksın kalemi eline bir riyazı adam gibi değerlendireceksin. Merkezde bu açı on sene sonra muhit hattında şöyle bir açı meydana getirir diyebilirsin. Riyazi olarak bunu ortaya koyabilirsin. Bu misyon adamıdır. Misyon adamı iddia adamı değildir, o popülist değildir, o mülazalarını, insanların teveccühüne, sevgisine, saygısına bağlamaz, o isteyeceğimiz şey değildir, o Allah'ın vereceği bir şeydir, biz halisane davranırsak, o hikmet iktiza ederse, kendi de dilerse, halisleri onu ihsan eder, halis olmayanlara Allah'ın öyle bir şey ihsan etmesi onlar hakkında iyi değil, mekirdir. Gafletlerini daha da artırmalarına vesile olur. Onu istememek lazım. Allah'ım bize bizi gaflete salacak, bizi senden gafil kılacak, bize kendimizi beğendirebilecek lütuflarda bulunma, bahtına düştüm. Öyle bir lütuf geliyorsa kendi kendine ne olur onun önünü al. Bana lütuflarınla daima kendimi hatırlatabilecek tevücüklerde ve tevücüklerde bulun demeli. Bana kendimi, elimin uzunluğunu yani ulaştığı yerler itibariyle, İmkanlarını, dimamın ulaştığı yer itibariyle ne ben, onu bana hatırlatabilecek tevcihlerde, teveccühlerde bulun demesi lazım. İşte bu iki şey birbirine karıştırılarak yanlış hükümlere varılabilir. Misyon adamı olmak lazım, kutsu olmak için. Misyon iddiasında bulunma değil. Dolayısıyla yani heveslensek de biz o işe, o makamın sahipleri, o payenin temsilcileri gibi kendimizi görmek iddia olur. Mümin iddiadan uzak durmalı ama olmaya çalışmalı. Evet hep arz ediyorum görünme başkadır, olma başkadır. Bu iki şey birbirine karıştırılmamalı. Ya yani insanlar bazen bazıları iş yapmıyorlar. Dolayısıyla işler ihmale oluyor. Kalıyor ortada her şey. Veyahut da az buçuk bir şey yapma istedandan olan insanlar yaptıkları şeyleri kendilerinden bularak o güzel bir şey şirk karıştırıyor. Dolayısıyla bereketini öldürüyorlar. Ben yaptım neden böyle iltifat görmedi? Ben yazdım neden alaka uyarmadı? Sana ne yahu? Sen vazifeni yaptın. Allah'tan kork. Ya tam yapmadınsa? niye tam yapmadın diye hesabı sorulacak bir meselede insanlardan beklentiye girmek ne demektir? O mevzuda alacaklı mısın, verecekli misin belli değil. Daha güzel bir şey ortaya koyabilirdin sözünle, beyanınla, tavrınla, halinle, duruşunla. Onu koymadığından dolayı meselenin sorgusu var, hesabı var derler sana. Şimdi sen o hesabı hiç hesaba katmadan kalkıp diyorsun ki ben şöyle bir şey yaptım ortaya koydum da falanlar bu meseleye tavır aldılar. Görmezlikten geldiler. Vay, vay nankörler! E vay nankörler derken Allah'a karşı tavırlarını... İnceden ince bir eleği ver, ince eleklerden geçir. Kendine de demeyecek misin? Vay seni gidin nankör. Bir insanın herhangi bir insana karşı nankörlüğü mü daha büyüktür? Allah'a karşı yaptığı nankörlük mü daha büyüktür? Allah'a karşı yapılan nankörlük küfürdür Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Küfür diyor ona. Şimdi insan alacaklı verecekli olmasını çok iyi hesaba katmalı. Ona göre konuşmalı. Biz hepimiz borçlu insanlarız. Hiçbirimizin Allah'tan alacağımız bir şey yoktur. Verdiği şeyler lütuftur. Yine Hazreti Üstad'ın enfes tespitiyle. Ubudiyet netice-i nimeti sabıkadır. mukaddime nimeti değil yani. Biz mükafatımız almışız ya. Var olmuşsun. insan olmuşsun. Müslüman olmuşsun. Hangisini senin sermayenle hasıl ettin bunları? Yap Allah tarafından ihsan edilmiş. Aileti sana vermesi için Allah Celle senden küçük bir şeyler istiyor onların içine de halkın teveccühünü, insanların seni takdir etmesini, alkışlamasını katar, çok basit, çok ehemmiyetsiz dar dairede daraltılmış bir mükafat beklersen, bir sen kendi ahiret Allah'ın sana vereceği rahmetini, müsatı ölçüsündeki genişliği daraltmış olursun. Niçin halisane ibadet yapıp da Cenab-ı Hakk'ın sana çok geniş dairede teveccühlerini, tuflerini, nazarlarını daraltıyorsun? Demek kendimizi sık sık yüzden geçirmemiz lazım, kontrol etmemiz lazım, ikaz edilmemiz lazım, yanlışlarımız hatırlatılması lazım biz.